Düşman korkusundan gözünüze uyku girmediği için o vakit Allah inayetiyle güven ve sükunet vermek için sizi hafif bir uykuya daldırıyordu. Sizi temizlemek, şeytanın pisliğini, vesvesesini sizden gidermek, kalplerinize kuvvet vermek ve savaş meydanında ayaklarınızı sabit kılmak için gökten üzerinize su indiriyordu. Rabbin meleklere vahyediyordu ki Muhakkak, ben sizinle beraberim. Haydi siz de mü'minlere sebat ve cesaret verin. Kâfirlerin kalplerine korku salacağım. Haydi vurun onların boyunlarına, vurun onların parmaklarına. Evet, böyle. Çünkü onlar, Allah'a ve Rasûlüne karşı çıktılar. Kim Allah'ın ve Rasulünün karşısına çıkarsa, bilmeli ki Allah'ın cezası çetindir. İşte ey kâfirler! Bunu gördünüz ya şimdi tadın bakalım onu. Kâfirlere ayrıca bir de cehennem azabı var. Ey iman edenler, ordu halinde kâfirlerle savaşmak için karşılaştığınızda onlara arkanızı dönüp kaçmayın. Her kim böyle bir günde savaş icabı dönüp hücum etmek için bir tarafa çekilmek veya diğer bir birliğe katılmak gibi taktik bir maksat dışında Düşmana arka çevirirse Allah'tan bir gazaba uğrar. Onun varacağı yer cehennemdir. O ne kötü bir akibettir. Siz savaşta onları kendi kuvvetinizle öldürmediniz. Lakin Allah öldürdü. Ey Resulüm, attığın vakit sen atmadın. Lakin Allah attı ve bunu Allah müminleri güzel bir imtihana tabi tutmak için yaptı. Şüphesiz ki, Allah hakkıyla işitir ve bilir. İşte Allah size böyle yaptı. Çünkü Allah, kâfirlerin tedbirini zayıflatır. Ey müşrikler! Siz zafer mi istiyordunuz? İşte zafer geldi. Siz mü'minlere hücumdan vazgeçerseniz, bu sizin için daha iyi olur. Yok döner, yine savaşa başlarsanız, biz de başlarız. Askeriniz çok da olsa, size hiç fayda vermez. Çünkü Allah mü'minlerle beraberdir.